Haymin Şeytan Rjeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabb al-Alemin Ala Nabi Muhammad ve Ala Alehi ve Sahbi Ajamain Rabb işrəp li cıdı ve yesser li amri ve hulü al-arda min lisan yifqehu qauli Allahu məllimnə ve ve ya rahimin Amin. Evet geçen haftaki dersimizde Sahabe kiramın samimiyeti fedakarlıkları. Nick.. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri altında yaptıkları ameller, <gülüyor> mücadeleler <gülüyor> onları kendimize örnek edinmenin ehemmiyeti. Özellikle İmam Malik'in sözü: "Lâ saluhabihi Bu ümmetin başı nasıl ıslah olduysa sonu da ancak böyle ıslah olur. Dolayısıyla Bizler de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini nasıl terbiye edip yetiştirmişse onların hayatlarına, ahlaklarına, din, din, dine olan tutum, e, dini, din, dinlerini nasıl yaşamışlar, nasıl tutunmuşlar onu kendimize örnek edineceğiz. Onlar gibi amel edersek allah Teala'nın da rızasını kazanacağız. Bu sebeple sahabe-i kiramı ee, çok iyi tanımamız gerekiyor. incelememiz gerekiyor. Sıfatlarını, ahlaklarını, yapılarını ve bizler de böyle amel edersek Allah'ın rızasına ulaşırız. Tıpkı Allahu Teala'nın bir ayette müşriklere hitaben dediği gibi فَاِنْ اَامَنُوا بِمِسْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ Eğer o müşrikler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayete ererler. Demek ki sahabenin İmanını allah Teala ne yapıyor? Bu ayetlerde tezkiye ediyor, kabul etmiş oluyor. Ve onu insanlara, yani o zamanki müşriklere bir ideal olarak gösteriyor. Bunun gibi yaparsanız, o zaman doğru yola erersiniz. Ehli sünnetin menheci de işte dini sahabe-i kiramın anladığı gibi, yaşadığı gibi, hayatlarını aktardığı gibi anlayıp hayatımıza aktarmamız. Yani Selefilik aslen bu anlama geliyor. Ehli sünnetin menheci de zaten budur. Sünnete sarılma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamıştır? Sahabesini nasıl yetiştirmiştir? Sahabe bu yolu nasıl sürdürmüştür? Onlar gibi biz de o yolu sürdürmek ve Allah'ın rızasına ulaşmak. Hani bir hadiste zikretmiştim. Aleyhisselatü vesselam diyor Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir diyor. Bunla, bu fırkaların 72'si cehennemde, bir tanesi cennette olacaktır diyor. Bir rivatte soruyorlar. Ya Resulullah bu kurtuluş, kurtuluşa erecek olan fırka hangisidir? Diyor ki, kuntu ve ashabi. Benim ve sahabemin üzerinde olduğu yol kurtuluşa erecek olan fırkadır diyor. Bu hadisten de neyi anlıyoruz? Demek ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve sahabe-i kiramın yaşamış oldukları İslam dini nasıl anmışlar, nasıl tabbik etmişler, bu bizim için nedir? Örnektir. Bu bizi kurtuluş yoluna götürecektir. O sebeple biz sahabe-i kiramı da tanıyacağız ve tanımak zorundayız. Evet. Bugünkü dersimizde yine onların bazı sıfatlarını bahsedeceğim. Onların yine sıfatlarından bir tanesi tazimuhum li emri ve, ve emri aleyhi ve sellem. Allah'ın ve resulünün emrini tazim etmeleri, saygı duymaları, itaat etmeleri, Allah'ın ve resulünün emri geldiği zaman bir konuda emre teslim olmaları. Bu da onların en bariz sıfatlarından bir sıfattır. Allah Teala'nın ayetini işitince semi'ne ve ata ne derlerdi? İşittik ve itaat ettik. Hemen bunu amele dökerlerdi. Sahabenin fark, farkıyla bizim farkımız onlar işitince hemen amele dökerlerdi. Nefislere zor gelse de bazı şeyleri kaybedecek olsalar da Ne yapıyorlar? Allah'ın emri geldi mi bitmiştir. Bence şu bu meselesine girmeden Ya Resulullah bu haram mı? Helal mi? Vacip mi? Mekruh mu? Ve bu konuda fetva nasıldır gibi bir şeye girmeden eşittik ve itaat ettik. Zaten sahabe döneminde de mekruh, müstehab, haram, helal işte mübah vesaire gibi lafızlar kullanılmazdı. Haram ve helal kullanılırdı. O da serbest ve da serbest değil. Ama daha sonradan bu terimler çıktı ve insanlar artık emirleri incelemeye başladılar. Buradaki kasıt farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstehap mıdır, mekruh mudur? böyle kısımlara yani girdiler. Ama sahabe döneminde bu böyle yapılacak, bitmiştir. Yapılır. Bu böyle olmayacak, yapılmayacak. Hz. Resulullah yasaklanmıştır, bitmiştir. Hemen teslimiyet. Hemen itaat. Onların bir sıfatı da semi'ne ve ata'ne demeleri. İşittik ve itaat ettik. Ama İsrail onların sıfatı neydi? Hz. Musa'ya çile çektiren o İsrail onların sıfatı سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا İşittik ve isyan ettik. Ne kadar emir geliyorsa, bakıyorsunuz isyan var. Adam öldürülüyor, katil bilinmiyor. Ya Musa nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız, nereden bileceğiz? Diyor ki allah Teala size inek kesmenizi emrediyor. Yani gelen emir çok belli. Çok basit. Bir inek getirecekler, onu kesecekler ve daha sonra kemiğiyle vurulacak ölüye Teala onlara bir mucize gösterecek Hz. Musa eliyle ölü dirilip Allah'ın izniyle dirilip katilin ismini söyleyecek. Ya Musa işte bu inek nasıl bir inek olmalıdır? Sıfatı nedir? İşte bu inek şöyle şu renkte, şu yapıda olması olması gerekiyor. Bir müddet geçer inek getirilmemiştir. itaat edilmemiştir. Ya Musa biraz daha bir açıklama getirsen, biz daha ineği tam tanıyamadık, teşhis edemedik. Sen biraz daha bir tanı tanıt onu bize. Neyse şeklini, yapısını biraz daha tanıtıyor. Bir müddet geçiyor, yine itaat edilmemiş, yine söz dinlenmemiş. Bir daha geliyorlar. Ya Musa, yani bu ineği bize güzel bir şekilde vasfet, ince ayrıntılarına kadar tamamıyla anlat. Biz artık karıştırdık, işin içinden çıkamadık. Daha da zorlaşıyor. Allah-u Teala bu ineğin şu, şöyle şöyle olması işte boyunduruk altına girmemiş olması, ee, sapsarı olması, şöyle sıfatları olan ve sahip sıfatlar geliyor. Bakara suresinde zikrediliyor. En son araştırıyorlar, araştırıyorlar zorla bir inek buluyorlar ve onu da satın almak için başka inek de bulunmamış. O inek kadar da altın ödeniyor sahibine. Sahibi satmıyor. Meseleyi de bilince hayır diyor satmam diyor. Ne kadar para biçiyorlarsa kabul etmiyor. En son onun ağrılarında diyorlar rivayete göre altın veriyorlar o ineği alıp kesiyorlar. Böyle bir topluluğu düşünün. Emirler geliyor, itaat yok. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Şöyle olmaz mı? Böyle olmaz mı gibi her zaman tecil etme, her zaman muhalefet etme. Bu İsrail oğullarının yapısıydı. Allah korusun bizde de bu ahlak olmamalıdır. Semi'ne ve ata'na olmalıdır. Yani. Sahabe-i kiram dediğimiz gibi Allah ve Resulün emrini işitir işitmez hemen itaat etmeye yöneliyorlardı. Çünkü şöyle bir ayet inmişti onlar için. Ya eyyüvellezine amenu ati'u allaha ve resulahu ve la anhu anhu ve entüm tesma'ûn. Ey iman edenler Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Allah ve Resulü'nden yüz çevirmeyin. Yani işiterek, bilerek böyle bir hataya düşmeyin. Ayeti indiği için onlar da bu ayette bu ayetin gereğiyle amel ediyorlar ve korkuyorlardı. Dolayısıyla gelen emri hemen ne yapıyorlardı? İnfaz ediyorlardı. Rivetlere göre Zeynep bin Cahş biliyorsunuz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve halasının kızıydı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zeynep'e sen Usame ile evlen diyor. Onunla nikahlan diyor. Hayır ya Resulullah ben onunla evlenmek istemiyorum diyor. Hayır diyor onunla nikahlan. Ya Resulullah ben evlenmek istemiyorum diyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Estaizu billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ ve وَرَسُولُوا اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةٌ مِنْ, من اَمْرِهِمْ Hiçbir mümin erkeği ve hiçbir mümin kadına. Allah'ın ve Resul'ün bir konuda emri geldiği zaman İtiraz etme hakları yoktur. Hemen itaat etmek zorundadırlar. Tercih etme hakları yok. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَّ دَلَالًا مُب۪ينَ Kim Allah'a ve Resul'a isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Ayeti indiği zaman Zeynep radıyallahu anh'a işitince tamam ya Resulullah diyor ben kabul ediyorum diyor evleneceğim diyor sen neyi emrediyorsan ben hemen amadayım diyor tatbik edeceğim diyor. Bu ayette bize gösteriyor ki demek ki bir konuda Allah'ın bir emri varsa, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir emri varsa hemen itaat edilmesi gerekiyor. İtiraz edilmeden bize seçme hakkı yok. Böyle olmaz mı, şöyle olmaz mı, bence böyle olur gibi şeylere girmeden tamamdır. Nefsimize zor gelse de, ağır gelse de o emri yerine getirmek için bazı şeyleri de kaybedecek olsak da bunu yapmak zorundayız. Çünkü biz müminiz. Ve biz biliyoruz ki allah Teala o kaybedeceğimiz şeyleri kat kat fazlasını da verecektir. Dünyada ve ahirette. <gülüyor> bu ayet de geçiyor Bu ayet ne bir önceki ayet. Ee, <gülüyor> Bu ayet Ahzab suresi 36. ayet. Bir önceki, önceki ayet de Enfal 20. ayet. <Gülüyor> Enfal 20, Ahzab 36. Sahabe-i Kiram'ın bu konuda başka bir örneği. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'na Sahabe-i Kiram katılınca tabi okçuların özellikle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesini yerine getirmeyince Nasıl olsa zafer kazanılmıştır. Biz de kardeşlerimize yardım edelim ganimetlerden biz de toplayalım deyip okçuların büyük bir kısmı tepeden inince müşrikler bunu fırsat biliyorlar ve arkadan saldırıyorlar ve Müslümanları hezimete uğratıyorlar. Tabii bayağı Müslüman şehit düşüyor. Rüvete göre 70 tane sahabe şehit düşüyor. Epey yaralanan oluyor. Ve Müslümanlar için çok kötü bir savaş oluyor. Yani Zafer kazanılırken daha sonra mağlup olmak özellikle bu hata sebebiyle ve tabi biliyorsunuz sahabe-i kerram yaralı yani yorgun ee, ve çok bitkin bir şekilde Medine'ye dönüyor. Savaştan daha yeni çıkmış, bir sürü şehit vermişler, bir sürü yaranı var. kileler çekilmiş, yorgun, bitkin Medine'ye dönüyorlar. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle bir haber geliyor. Müşrikler pişman olmuşlar geri döndüklerine. Mekke'ye geri dönüyorlar tabi müşrikler. Nasıl olsa kazandık geri dönerken ya diyorlar keşke saldırsaydık da Medine'yi yerle bir etseydik, tarumar etseydik. Nasıl olsa kazanmıştık bu savaşı. Müslümanların kökünü kazılsaydık biz niye hemen geri dönüyoruz ki? Ve o esnada toparlanıyorlar geri Medine'ye doğru <gülüyor> harekete geçiyorlar. Resulullah Efendimiz ve bu haberi alınca Hemen sahabe-i kiramına emir gönderiyor. Ey Müslümanlar diyor, ey Uhud savaşına katılan Müslümanlar hemen hazırlanın diyor. Dün savaşa katılan sahabe-i kiram diyor, hemen hazırlanın diyor, yine sefere çıkacağız diyor. Tabi haber yayılınca sahabe-i kiram arasında yararlar var, bitkin olanlar var. Şehit olanlar, yani şehit düşmüş, bir kısmın akrabaları şehit düşmüş demiyorlar yani biz artık bittik yok olduk yani ne savaşı yeter artık mahvolduk falan demeden Allah Resulü'nün emridir diyor diyorlar ve hemen o halleriyle o yaralı halleriyle bitkin halleriyle bir daha hazırlanıyorlar ve bir daha sefere çıkıyorlar teslimiyete bakın yani gerçekten böyle bir teslimiyet görünmemiştir ve yola koyuluyorlar o halleriyle Hamra'ül Esed denen bölgeye kadar geliyorlar Müşrikler onların gelişlerini duyunca kalplerine korku giriyor. Allah Allah diyor bu hezimete uğramış Müslümanlar nasıl oluyor da hemen toparlanmışlar? Bir daha savaş şeyi hazırlayıp yola koyulmuşlar. Yani bu acayip insanlar nasıl cesaret var bunlarda? Nasıl güç kuvvet var? Nasıl teslimiyet var? Nasıl itaat var? Ve kalplerine korku girince en iyisi biz geri dönelim, boş verin gitmeyelim diye korkuyorlar ve müşrikler geri dönüyorlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii onların durumunu, geri döndüklerini duyunca İslam ordusunu bir daha toparlıyor ve artık işimiz işimiz bitmiştir, geri dönelim diyor. Savaştan yani vazgeçtiler diyor, savaşmayacağız ve geri dönüyorlar. Yani bu teslimiyete bakın, gerçekten yani sahabeyi günümüzdeki Müslümanlardan ayıran özellik bu. Yani git senle Rabbin savaş Düşünün yani İsrail İsrailoğulları daha savaşa girmeden böyle bir şey yaşamadan ve savaşma, savaşmak da onlar için zaruriydi çünkü çölde yaşıyorlardı. Kendi yurtlarına girebilmek için savaşmak zorundaydılar. Savaşıp kendi topraklarını geri alacaklar orada yaşayacaklar. Hayır diyorlar git de Rabbin savaşın. Eğer siz galip gelirseniz biz de geliriz o zaman. Gelir yurdumuza yerleşiriz. Ama yok savaşmayacaksan biz burada oturacağız çölde. Ne yapalım? Bu zillet hayatını sürdüreceğiz. Biz savaşamayız. Böyle bir isyan var. Sahabenin farkı, tamam ya Resulullah, atını denize de sürsen biz arkandayız. Yani. Ne emredersem biz amadeyiz. Ve bunun hakkında ayet iniyor. Bunların bu samimi halleriyle ilgili ayet el Emran 172-174 Diyor ki: "الذين استجابوا لله والرسول Onlar yara isabet ettikten sonra, o zor duruma düştükten sonra o Allah'a ve Resul'üne icabet edenler "للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم" onlardan İhsan sahibi olup takvalı yaşayanlara büyük ecir vardır. Muazzam ecir, ecir hazırlanmıştır, mükafat vardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Onlara bir takım insanlar dediler ki insanlar sizin için ordu hazırlamıştır. فَخْشَوْهُمْ Onlardan korkunuz. Dikkat edin bakın ordu toplanmış geliyor size doğru ancak onlar işittiği zaman فَزَادَهُمْ <gülüyor> imanen. Onların imanı artmıştır böyle bir haberi alınca. Allahu Ekber demişler imanları artmıştır. Müşriklerin toparlanıp Medine'ye doğru geldiklerini duyunca Dediler ki Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Allah bizimle beraber olduktan sonra varsın bütün dünya bize karşı toplansın. Kesinlikle bizim umrumuzda değildir. İmanları artmıştır bilakis. Böyle bir haberi duyunca فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ Onlara hiçbir zara dokunmadan Allah'ın faziletiyle ne yaptılar geri döndüler. Allah'ın nimeti ve faziletiyle geri döndüler. Ve tabe'u ridvanillah onlar Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah'ın rızasını kazandılar. Vallahu zu fadl'il azim Allah Teala büyük fazilet sahibidir. Onların samimiyeti orada yeterliydi. Yani yetiyordu. İtaat etmeleri yetiyordu. Yoksa onlardan çok büyük şey istemiyordu. Yeter ki o samimiyeti göstersinler. Dolayısıyla Allahu Teala da bizden bu samimiyeti yani görmek ister, bekler. Biz de böyle samimi olacağız, itaat edeceğiz. Zaten bütün işleri evirip çeviren kimdir? Allahu Teala'dır celle celaluhu. Bununla ilgili aklıma şöyle bir olay da geliyor. Ee Ebû Mus'ab Ebu Enes Şami. Evet. Ebu Musab Ezzerkavi'nin aslında sağ kolu sayılan Abu Enes şami diye bir Müslüman komutan vardı. Allah rahmet etsin. İnşallah şehit düşmüştür. Şehit oldu Irak'ta. Ee, o da Irak, e, Irak'ta Felluce kentinde savaşırken, çarpışırken Amerikanlar tabi sarmışlar şehri. Dört bir yandan sarmışlar. Çok şiddetli bir savaş var. İki taraftan acı bir şekilde İnsan ölüyor. Bir ara buna geliyor e, mücahitler Bu komutana geliyorlar. Ebu Enes'e Şami. Aynı zamanda alim birisi. Allah rahmet etsin. Komutanımız diyorlar. Vallahi elimizdeki erzak bitti diyorlar. Bize medet gelmiyor. Silahlarımız da bitti. Yani şu anda atacağımız bir tek kurşun kalmadı. O esnada tabii ateş durmuş, sakinleşmiş. Toplanıp geliyorlar. Artık sıkacak bir kurşunumuz dahi kalmadı. Ne yapacağız? Dışarıdan medet de gelmiyor. Muhasara altında ve yani Amerikanlar bu durumu bilmiş olsa harekete geçseler çok rahat bir şekilde bütün mücahitleri bitirecekler. Ve o şehri tamamıyla alacaklar. E ne yapalım bu konuda diyorlar. Tabi kendisi de daralıyor, üzülüyor bu durum için. Ondan sonra diyor bütün mücahitleri toplayın diyor. Allah'a yalvaracağız diyor. Dua edeceğiz diyor. Bu konuda zaten Allah'tan başkası yani yardımcı olamaz bize diyor. Bütün mücahitler toplanıyorlar ve diyor ben dua edeceğim siz de amin deyin diyor. <gülüyor> Samimi niyetlerle dua etmeye başlıyor. Hamd sana getirdikten sonra ya Rabbi diyor bizler ee, misafirleriz diyor senin misafirleriniz diyor senin dinin için diyor değişik beldelerden geldik Allah'ın senin dinini korumak için işte buradaki Müslüman bacılarımızın ırzını korumak için senin dinini hakim kılmak için Müslümanlarımıza Müslüman kardeşlerimize destek vermek için buralara geldik diyor ve bizleri düşmana peşkeş çekme diyor Ya Rabbi bizi muhafaza eyle diyor ve böyle uzun uzun dua ediyor işte Kafirleri Kahru perişan ile diyor bizim muzaffer ile onlar da Amin diyorlar Amin diyorlar ve duayı bitirdikten sonra ertesi güne ertesi gün şöyle bir haber yayınlanıyor işte Felluce'de çok şiddetli bir dirençle karşılaşılmıştır zayiatlar verilmiştir ve Amerika oradan geri çekilecektir yani şehre giremediği için büyük zayiatlar verdiği için bunu göze, göze alamıyor. Dolayısıyla kuvvetlerini oradan geri çekiyor. Halbuki girecek olsa bir mermi sıkmadan çok rahat girebilirler beldeye. Ve bütün mücahitleri orada yakalayıp esir de edebilirler ve onları öldürebilirler. Fakat zannediyorlar daha Müslümanların elinde çok büyük silah şeyler var, cephane var. Daha büyük bir direniş de olacak. Dolayısıyla çok kayıp verdik en iyisi geri dönelim diyorlar. O beldeyi terk edip çıkıyorlar. Bu da Allah'ın bir faziletiydi. Yani o samimi e, halleri için itaatleri için Allah-u ne yapmıştır? Hem mededini yardımını göndermiştir. Dolayısıyla Müslümanlara düşen de böyle samimi bir şekilde tamam ya Rabbi sen emrediyorsan itaat edeceğim. Hazreti Resulullah'ın emri geliyorsa tamam. Dolayısıyla işleri evirip çeviren yani zor olanı kolaylaştıran Allah-u ona bırakacağız işleri. Evet. Başka bir sıfatları <gülüyor> Sıdkuhum fi imanihim ve ekvalihim ve amalihim. İkinci önemli sıfatları <gülüyor> gerek imanlarında, gerek sözlerinde ve gerek amellerinde doğru olmaları. Bu çok önemli bir sıfat. Maalesef bugün Müslümanların ekserisinin yani kaybetmiş oldukları sıfatlardan birisi gerek imanlarında, gerek sözlerinde ve gerek amellerinde doğru olmamaları, Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeleri, yalancı konuma girmeleri, söz verip de sözlerini yerine getirmemeleri, bazen yalan konuşmaları, emanete hainlik yapmaları, vesair, yani doğru olmayan, bazı işlerinde sahtekarlık yapmaları, maalesef günümüzde Müslümanların en çok böyle yani hatta insanlığın bile çektikleri çilelerden, sıkıntılardan birisi ve şikayette bulundukları hastalıklardan bir tanesi de doğru olmayışları. Dürüstlük yani yok olmuştur. Genel anlamda insanlık arasında ancak e, çok az insanlar müstesna ve bu Müslümanlara da maalesef sirayet etmiştir. Bunu çokça duyarız yani. Bakıyorsunuz ki muamelelerde konuşmalarda Doğruluktan bazen ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Estaizu billah allah Teala diyor ki bu konuda Ey iman edenler Allah'tan korkunuz, Allah'tan çekininiz ve sadık olanlarla beraber olunuz. Doğru olanlarla beraber, sadık olanlarla beraber. Tabi bu ayeti cihada katılmayan kişiler için indirmişti yani sizler münafıklarla beraber olmayın yalancılarla beraber yalan bahaneler uydurup da cihattan yani geri kalmamazlık yani gitmemezlik yapmayın sadık olanlarla beraber olun Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellemle beraber sahabe-i kiram ile beraber bu gibi sadık insanlarla beraber olun dolayısıyla bu emir bizim için de geçerlidir her zaman sadık olan insanları, imanında sadık, sözlerinde sadık, amellerinde sadık, her şeyiyle sadık. Allah'a karşı doğru, insanlara karşı doğru, kendi nefsine karşı doğru, çoluk çocuğuna karşı dahi doğru olan. Düşünün yani bu sıfat o kadar önemli ki, İmam Buhari iki aylık veya üç aylık gitmiş olduğu bir mesafe, çekmiş olduğu yorgunluk, çile, en son o hadisi alacağı adamın en ufak bir hareketiyle devesini kandırmaya çalıştığını görünce ondan hadis sanmıyor. Bu rivayeti duymuşsunuzdur kesin. Hı hı. Hani hadis almaya gidiyor. Var. Allahu anem zikrediliyor bu rivayet. Sahatini araştırmadı. Fakat bu da gösteriyor ki onların yani bu e, özellikle hadis konusunda onların titizliğini gösteriyor. Ve bu sıfatın her Müslümanda olması gerektiğini de gösteriyor. Düşünün hayvanı bile aldatmak caiz değildir. Sanki yani herhangi bir yiyecek verecekmiş gibi hayvanı aldatmak düşünün. O bile nedir? Yalandır yani. Allah katında bir yalan olarak yazılıyor. Çocuğuna mesela çocuğum gel sana bir şey vereceğim deyip de e, çocuğun yanına geliyorsa sen ona bir şey vermiyorsan sana yalan olarak yazılıyor. Dolayısıyla bu nokta hassas olduğu için dikkat ederseniz Genel rivayetler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şaka dahi olsa hiç yalan söylememiş olmasıdır. Şakalarda dahi yalan yok yani. Böyle bir doğruluk düşünün yani. allah Teala böyle bir doğruluğu emrediyor bize. Evet. Sahabe-i kiramın bu konuda doğruluğunu yine gösteren bir rivayet de şöyledir. Enes radıyallahu anhü, bu hadiseyi rivayet ediyor Enes. Diyor ki benim amcam diyor amcamın da ismi diyor Enes i̇bn Nadir'dir diyor. Enes i̇bn Nadir Bedir Savaşı'na katılmıyor. Biliyorsunuz Bedir Savaşı'na çıktığı zaman Müslümanlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesi savaşa çıkarmıyor. Yani isteyen çıkabilir diyor biz kervanın önünü keseceğiz diyor. Yoksa bir savaş hali değil yani. Aslen kervanı vurmak, kervanı ele geçirmek. Yani müşriklerin kervanını. Fakat Allah'ın takdiriyle, takdiriyle savaşa dönüşüyor bu olay. Dolayısıyla herkes çıkmak zorunda değildi. İsteyen çıkmıştı Bedir Savaşı'na. İşte çıkmayan kişilerden birisi de Enes bin Nadır'dı. Fakat savaşın olduğunu da duyunca çok üzülüyor. Ah diyor keşke bilseydim savaş olacaktı. Da. Keşke ben de olsaydım. O önemli gazvede. Çünkü allah Teala Bedir ehrinden razı olmuştur. Ve ilk gazveydi. Çok önemliydi Müslümanlar için. Ve o gazveye katılan Müslümanlardan da Allah'ın razı olduğunu da ne yapıştır? Beyan etmiştir. Hz. Resulullah s.a. hadislerinde bize anlatmıştır. Çok üzülmüştür. Keşke o savaşa ben de girseydim. Tabi böyle bir şey nasip olmayınca bu sefer diyor Hz. Resulullah geliyor a.s. diyor ki Ya Resulallah ben işte müşriklerle yapılan ilk savaşta yoktum diyor, katılamadım diyor. Eğer allah Teala beni yani şey yapacak olsa, yani diri tutacak olsa Allah'ın izniyle yapılacak olan ikinci bir savaşta ben göstereceğim diyor. Allah'ın düşmanları neler, neler yapacağım. Orada ben kendimi göstereceğim diyor. Ve burada gerçekten çok istekli olduğunu, yani ikinci bir cihadın, ikinci bir savaşın <gülüyor> olacağı dönemde kendisini en güzel <gülüyor> bir şekilde çarpışacağını ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve gerçekten de ikinci bir savaş da kopuyor biliyorsunuz Uhud Savaşı. Olduğu zaman tabii e, Enes bin Nadır da çok güzel bir şekilde hazırlanıyor, o da savaşa katılıyor ve çok şiddetli bir şekilde çarpışıyor. Özellikle de Müslümanların hani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından böyle ayrılıp dağa kaçmaları. Çünkü çok kötü hallere düşüyorlar. Ee, bir kısmının geriye çekilmesi bir anda hani saldırıyla karşılaşınca dağa çekilenler, kaçanlar sağa sola işte dağılanlar falan olunca Enes bin Nadir üzülüyor. Ve diyor ki Ya Rabbi sahabe-i kiramın yaptığı bu Tutum için senden özür diliyorum diyor. Onların kusuruna bakma. Ve ya Rabbi yine bu müşriklerin yapmış oldukları şeylerden de beriyim diyor. Hz. Resulullah özellikle aleyhisselam'a karşı sürekli saldırıp onu yani öldürmek istemelerine karşı ve çok şiddetli bir şekilde geçip savaşıyor. Hatta yolda Sa'd bin Muaz ile karşılaşıyor. Ya Sa'd diyor. Uhud'un oradan diyor. Cennetin kokusu geliyor diyor. Haydi diyor. Harekete geç diyor. Durma diyor. Ve gidip şiddetli bir şekilde savaşıyor. Ve en sonunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korurken önünde böyle şehit düşüyor. Enes diyor ki onu diyor savaştan sonra haline baktık diyor. Şehit düştükten sonra 80 yara izi vardı diyor. 80'e yakın yara almıştı diyor. Ya kılıç darbesi, ya ok saplantısı, ya mızrak saplantısı. Düşün yani o kadar şiddetli savaşıyor ki gerçekten vermiş olduğu sözü o kadar güzel bir şekilde yerine getiriyor ki onun vücudunda diyor 80'e yakın diyor yara izi saydık diyor. Ve onun hakkında şöyle bir ayet iniyor. Estaizu billah minel mu'minine rijalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle Kişiler öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Sadık olmuşlardır. Fa minhum men qada bir kısmı sözlerini yerine getirmişlerdir. Yani şehit düşmüşlerdir çünkü böyle bir yani sözü vermiştir. Wa minhum men bazıları da bekliyorlar. Şehit olmayı ve hatta verdikleri sözü yerine getirmeyi getirmek için bekliyorlar. Ve merhaba deri onlar değiştirmediler, geri durmadılar, verdikleri sözlerinden caymadılar. <gülüyor> Bu ayet de onların samimiyetini gösteriyor. Dolayısıyla bizler de söylemiş olduğumuz sözlerimizden Allah'a Allah'ın katında hesaba çekileceğim, ben falan şeyi yapacağım, orada artık senin için sözdür, ağzından çıkmıştır. O sözü söylemeden önce o söz senin esirindi ama. Bu sözü verdikten sonra artık sen o kelimenin esiri oluyorsun. Dolayısıyla yapmadığın zaman Allah katında sorumlusun ve yalancı oluyorsun. Falan şeye ben kefilim. Bakıyorsun ki hayır kefil olmuyor. Filan şeyi ben söz vereyim yapacağım. En ufak dahi bir şey olsa onu yapmak zorundasın çünkü artık sen söz verdin. Senin ağzından çıkan şey yani ona itimat ediler. Çünkü sen Müslümansın. Ama maalesef bakıyoruz ki hayatımızda belki birçok zaman dikkat etmediğimiz falan şeyi yapacağım, falan şeyi yapacağım diye söz verip de yapmadığımız nice şeyler vardır. Ya da gerek sözlerimizde, amellerimizde doğru olmadığımız nice hallerimiz vardır. Rabbim bizi affetsin. Bununla ilgili yine şöyle bir rivayet var. Şeddad i̇bn El-Had diyor ki Arap'tan yani Bedevilerden bir adam diyor Müslüman oluyor, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor, hicret ediyor. Sonra e, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yaşamaya başlıyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çoban yapıyor. Müslümanların bazı hayvanlarını gütmek için şey yapıyor, görevlendiriyor. Derken bir gazve oluyor. Müslümanlar gazveye gidiyorlar, savaşı kazanıyorlar, ganimet elde ediyorlar. Geri döndüklerinde tabi o bedeli götürülmemiş, haberi yok bu şeyden, daha sonra haberi oluyor. Ona da pay biçiyorlar, ganimetlerden. Ona götürüp veriyorlar, diyorlar ki al bu ganimetin senin nasibindir diyorlar. Bu nedir diyor, niye bana veriliyor? İşte senin payındır diyorlar al diyorlar işte bu falan yapılan gazvede elde edilmiş ganimetten genimet, kalma senin için ayrılmış bir paydır. Hazreti Resulullah gönderdi diyorlar aleyhissalatü vesselam. Hazreti Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulullah diyor ben böyle pay almak için Müslüman olmadım diyor. Ben şuradan uğrulup da boğazını gösteriyor. Buradan uğrulup da şehit olmak için diyor ben Müslüman oldum. Ben böyle bir mal için Müslüman olmadım. Ya Resulallah ben bunu istemiyorum. Al diyor Beytül Malaköveye Müslümanlara da diyor. Ondan sonra Hz. Resulullah s.a.s. Tabi onu şey yapıyor, geri alıyor. Ve başka bir savaş olunca tabi bu bedevi de katılıyor. Bir bakıyor o bedevi şehit düşmüş, taşınarak getiriliyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, o falan mıdır diyor, o bedevi midir? Evet ya Rasulullah Bakıyorlar gerçekten de boğazından uğrulmuş. Hz. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, Sadakallaha fasadakahu. O Allah'a karşı doğru oldu diyor, Allah da O'na karşı doğru olmuştur. Yani O'nun isteğini yerine getirmiştir. Böyle yani samimi, sadık bir kişidir. Ve hatta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kefenliyor. Kendi cübbesiyle onu kefeniyor. Onun cenaze namazını kıldırıyor. Ve namazında şöyle diyor. Allahümme hâze abduke hârece muhâciren. Ya Rabbi bu senin kulundur ve senin yolunda hicret etmiştir. muhacir olarak yoluna <gülüyor> çıkmıştır. Fakut ile şehiden. <gülüyor> ve şehid olarak da öldürülmüştür. Enne şehidun ala zelik ya Rabbi ben buna da şahitlik yaparım. Diye düşünün. Hazreti Resulullah sırasını muğub böyle bir duada bulunuyor. Ee, ve gerçekten Allah'a vermiş olduğu sözü de ne yapmış oluyor? Yerine getirmiş oluyor o bedeni. Evet bu da onların önemli, ikinci önemli bariz sıfatlarındandı. Ee, bunları kısaca tekrar edecek olsak, birincisi Allah'ın ve Resulü'nün emrini tazim edip yerine getirmeleri, teslim olmaları İkinci, bariz önemli sıfatları ise imanlarında, sözlerinde ve amellerinde sadık olmaları, doğru olmaları. Rabbim bizi böyle sıfatlarla sıfatlanmış kullarından eylesin. <gülüyor> ee, velhamdülillahi Rabbil alemin. Ee, geri kalan menhekle ilgili dersimizde de kısaca inşallah ona da e, onu da anlatayım ve bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. geçen hafta dedik ki e, en önemli kaidelerden birisi Müslümanın e, edinmesi gerektiği yani elinde bulundurması gerektiği kaidelerden birisi Allah'a ve Resulüne karşı edepli olması sözlerini, amellerini görüşlerini Allah ve Resulünün önüne geçirmemesi ve gelmiş olan emirlere ittiba etmesi Evet. İkinci önemli bir husus da Müslümanın takınması gereken tavrı ayet ve hadis yani Kur'an ve sünnet geldiği zaman zahiren geldiği gibi kabul edip amel etmek. Kur'an ve sünnete zahiren yani ilk etapta anlaşıldığı, tabii bize <gülüyor> aktarıldığı, anlatıldığı gibi hangi anlama geliyorsa bu şekilde alıp amel etmek ve tevillere kelami tevillere girmeden teslim olmak. Bu da çünkü daha sonradan yani e, Müslümanların düştükleri hatalardan birisi bu konuda oluyor. Tevillere girmek. Ve maalesef o kadar çok tevillere giriyor ki zamanla Müslümanlar, İslam'ın orijinalliği yok oluyor. Bir zaman geçiyor ki bizatler, hurafeler artık İslam diline karışmaya başlıyor. Teviller, yorumlar falan şöyle dedi, filan şöyle dedi, o kadar çok engeller, o kadar çok orijinalliği kayboluyor ki değişik değişik fırkalar da ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle mutezile, aklı ön, ön planda tutuyor. Hariciler, kendilerine göre tevil ediyorlar ayeti kendi kafalarına göre anlam veriyorlar okumuş oldukları ayetlerle Bunlar, bununla amel ediyorlar. Şiiler yine aynı hataya düşüyorlar. Ayetlere ve hadislere kendileri yorum katıp Şii mezhebini ortaya çıkarıyorlar. Ve şu anda İslam'la bağdaşmayacak o kadar çok büyük bariz yani hatalar yapıyorlar ki şu anda Şii ile Sünni mezhebi imkansız yani bir araya gelemez, birleşemez. O kadar çok din tahrif edilmiş onlar da. O kadar çok değiştirilmiş. Neden kaynaklanıyor? Tevillerden. Sufilerin düştükleri hatalardan birisi yine böyle. Ayet ve hadisleri tevil ede ede, tahrif ede ede değiştire değiştire çok büyük bidatlere, hurafelere saplanıyorlar. Şirklere bulaşıyorlar. Şu anda onun ıslahı da neredeyse imkansız gibi görünüyor. Bunun gibi nice fırkalar, günümüzdeki nice cemaatler, fırkalar hep tevil sebebiyle Bakıyoruz ki sürekli parçalanma var. Sürekli İslam'dan uzaklaşma, orijinal halini kaybetmek. <gülüyor> Halbuki Müslüman'a düşen şey nedir? Zahiren ayet ve hadis neyi anlatıyorsa, neyi emrediyorsa onu yerine getirmek, böyle etmek böyle itaat etmek ve tatbik etmek. Ve böylece hem tatbik eden rahata kavuşmuştur, hem başkalarını da rahata eriştirir. Ama bunun tevillerine girince ihtilaflar başlıyor. <gülüyor> Örneğin sahabe-i kiram döneminde arştan bahsedilmişti. Allah-u Teala arşa istiva etmiştir. Allah-u Teala elden bahsetmiştir. Allah'ın eli onların eli üstündedir. Allah-u Teala yüzden bahsetmiştir. <gülüyor> ve yapka vechu rabbikezul celal vel ikram İkram ve yücelik sahibi olan Rabbinin yüzü kalıcıdır, kalacaktır. O buna <gülüyor> benzer ayetler müteşafdır. <gülüyor> eee Ayetler geldiği zaman sahabe-i kiram ne yapmıştır? Geldiği gibi anmışlar, teslim olmuşlar, tevhillere girmemişler. Yok işte istivadan kasıt, istiladır. Yok şöyle olmasıdır, yok böyle olmasıdır. Yok Allahu Teala'nın eli, onların eli üstündedir. Buradaki kasıt el, el yani gerçek el değil. İşte el olmaz. Yok işte bundan kasıt kuvvettir, kudrettir ve buna benzer. Teviller sahabe-i kiram döneminde yoktu geldiği gibi teslim olmalardı. Ama daha sonraki asırlarda bu gibi ayetler kurcalanmaya başlandı. Bunun gibi hadisler kurcalanmaya başlandı. istilahlar düştü, Müslümanlar parçalanmaya başladılar ve gün be gün bid'atler, hurafeler sokulmaya başlandı Allah'ın dinine. Ve tabii böyle olunca da vahdet olmaz, parçalanma olur. Keşke bu şeylere girmemiş olsalardı, sahabe-i kiram gibi semihne ve atane demiş olsalardı Ya Rabbi bizim aklımız bu konuda ermiyor. Bize düşen teslim olmaktır, anmaktır. Amel etmektir demiş olsalardı kurtuluşa ereceklerdi. Fakat tevillere gire gire gire gire tahrif ede ede biliyorsunuz nice nice fırkalar oluştu İslam'da. Ve günümüze kadar halen fırkalar yani devam ediyor ve devam etmektedir. Türkiye'de dahi say saymaya kalksanız fırkaları, cemaatleri hatta bir ekoldeki olan fırkaları <gülüyor> saymaya kalksanız yani onlarca 20, 30, 40, belki yüzlerce fırka olduğunu göreceksiniz. Şiilerde sayılmayacak kadar fırka var. Sünnilerde sayılmayacak kadar fırka var. Muhtecileler <gülüyor> arasında fırkalaşmalar. Sofiler arasında fırkalaşmalar. Değişik değişik tarikatlar. Değişik değişik işte meşrepler vesaire. Ve buna benzer böyle parçalanmalar hep neyden kaynaklanmıştır? İşte tevhillere girilip teslim olunmayışından dolayı. Evet. Müslümanın ee, müslümanın metodu yani dine karşı olan metodu tevhillere girmeden Kur'an'ın zahiri ve sünnetin zahiriyle amel etmek. Ancak ne zaman bu zahirinden başka bir manaya çekecek, başka bir delil gelirse, o zaman zahirinden çıkılır, başka, işte yorumlanmış olan tevhile gidilir. Ama böyle bir delil gelmemişse, ne Kur'an'da, ne sünnette, o zaman ayet ve hadis olduğu gibi kabul edilir. Hiçbir zaman, işte buradaki manası bu değildir, budur diye denmez. Ne zaman ki delil gelirse, kuvvetli bir delil, yani Kur'an ve sünnet delil gelip de buradaki kasıt bu değildir, budur diye delil gelirse ne olur? O zaman anlarız ki buradaki <gülüyor> kasıt buymuş. Şöyle bir örnek verirsem inşallah daha iyi anlaşılır. <gülüyor> Mesela <gülüyor> ee, bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki اِذَا اَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşacak olsalar öldüren de öldürülen de ateştedir. Burada yani savaşan, birbiriyle savaşan çarpışan Müslümanın ateşte olacağını haber veriyor. Değil mi? Zahiren biz bunu anlıyoruz. Ve bu hataya düşmememiz gerektiğini bu hadisten anlıyoruz. Başka bir hadis geliyor diyor ki Sübâbül Müslimi fusûkun ve kitâlihu kufrun. Müslümana etmek sövmek fasıklıktır, onunla savaşmak da küfürdür. Bu hadiste de anlıyoruz ki Müslüman'a söversek fasık oluruz, onunla da savaşacak olsak kafir oluruz. Değil mi? Zahiren burada küfre gireceğimizi, kafir olacağımızı beyan ediyor. Ve bu böyle kalmalıdır. Heh, demek ki yani Müslüman'la savaşmak küfürdür, bizi küfre sokar. Ne zaman deriz ya buradaki kasıt yani büyük küfür değildir? Yine ayet ve hadis geldiği zaman ve buradaki küfrün büyük küfür olmadığı, küçük küfür kastedilmiş olduğu beyan edilince o zaman tevile gireriz. He buradaki kasıt büyük küfür değilmiş, küçük küfürdür. Mesela ayet gelmiştir. İnne men mu'minune ihvetun değil mi? Kardeştir. Fa yani iki mu'minin arasını ıslah ediniz. O ayetlerin devamında Hani, yani müminlerden iki taife, iki grup savaştıkları zaman onların arasını ıslah ediniz. Ve devam eder. Eğer birisi diğerine zulmedecek olsa o zaman Allah'ın emrindedir ne kadar zulmedilenle beraber zulmedene karşı savaşınız diyor. Burada ayette diyor ki <gülüyor> müminlerden iki grup. He, bu ayetten de anlıyoruz ki demek ki müminler birbirlerle savaşabilirler ve iman sıfatı onlarda kalır kafir olmazlar böyle bir ayet geldiği zaman anlıyoruz ki o hadisteki geçen büyük küfür şey küfür büyük küfür dermiş küçük küfürmüş dinden çıkarmayan bir küfürmüş ve böylece tevile gideriz <gülüyor> o hadis geldiği zaman deriz ki bu hadisteki büyük küfür büyük küfür değildir küçük küfürdür delil şu ayet ve bunun gibi her zaman gelen deliller zahiren ne anlama gelirse aynen böyle alınır. Ne zaman ki ikinci bir deli gelir ve bunun şu mana olduğu kastedilirse o zaman ne yapılır? O manaya çekilir. Ama delil gelmediği müddetçe aynen zahiri geldiği gibi ne olur? Kabul edilir ve onunla amel edilir. Bunlardan bir tanesi de özellikle yani en çok istilaf edildiği için zikrediyorum isim ve sıfatlarda. da Yine böyle tevillere gidilmiş ve Müslümanlar arasında ayrımlar olmuştur, parçalanmalar olmuştur. Bu konuda Müslüman'a düşen zahirin teslim olup tevillere girmemek. Ama tevillere girilince ihtilaflar düştü. Yok Allah'ın elinden kasat işte kudreti, kuvveti. Öbür grup hayır dediler, aynen zahiri olduğu gibi. Bu grup dediler hayır, bu böyle olacak. Üçüncü bir grup çıktı, cehmiler dediler ki Allah'a kesinlikle böyle bir şey nizbet edilmez. Allah Teala'nın ilmi olmaz. Allah Teala görmez. Allah konuşmaz vesaire gibi şeylere girdiler. işte mahlukata benzememesi için vs. böyle acayip acayip fırkala çıkmış <gülüyor> ve Müslümanlar parçalanmıştır. Dolayısıyla tevil edilmemesi gerekiyor. Ne zaman ki delil gelirse o zaman tevile girilir. Bu da ikinci önemli bir mesele. Ee, Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahumma bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa an. Astaghfiruka wa atubudu. Soru <Sessizlik>